Ölüm ve üstad rabıtasına muvaffak olmanın çaresi ve ölümün manası. Mevlana Rumi kutsesi ruhu, marifet ve huzur bir deniz gibidir. Beden ve beşeriyet alemi ise gemi gibidir. Geminin deryaya batması için fazla yük yüklemek gerekir ki deniz altına inebilsin. Nefs o geminin kaptanıdır. Denize batmak istemiyor. İskeleden ayrılmaz. İskelede kaldığı takdirde bir vazifede görmez. İnsanın imanı geminin küfür zincirini karanlık gibi karadan kuparır. Şer'i şerifin teklifleri insana yüklenir. Gemi diye tarif ettiğimiz insanın nefsi ne kadar yük alacağını bilmez. Kaptana fikir verecek bir pire ihtiyaç var. O pir ise. Üstadı kamildir. Üstadı kamil yerine göre şeriatin kanununa muvafık Allah'ın tekliflerini gemiye yükler. Ayrıca kaptana akıl verir. Cevherin nerede olacağını bilir. Oraya vardı mı dalga gibi zikir ve rabıta aşkı ile birden bire huzur gibi olan denizin altına iner. Marifet cevherlerini kaptana gösterir. Kaptanın sıfatı melekiyete döner ikiye yarılır. Birisi orada kalır. Diğeri tertemiz, saf, berrak bir cevher olarak döner. İskeleye gelir. O diyarı tarif ederek halkı davet eder. Diğer bir yerde de Mevlana mesnevisinde şöyle devam eder. Oraya gidip cevherleri alan ve dönen güneşin gölgesidir. Eğer marifet sütünü emdiren Allah'ın hakiki gölgesi olmuş ise, Şüphesiz o, müritlerine muhabbet sütünü emdirir. Himmeti ter utaze bir bostan olur. O bostandan otlayana marifet denizinden süt emdirir. Müridini kolaylıkla bu dünyanın hayalinden geçirir tüm gölgeleri yırtar. Allah’ın hakiki kulu, şu beşeriyet alemine nazaran onun gölgesi gibidir. Hali, hareketi, Özü, sözü, gölge sahibinindir. O onu tahrik eder. Beşeriyet âleminde ölü, hakikat âleminde ise diridir. Nasıl ki gölgenin hareketi sahibinin hareketine bağlı ise, öylece kamil insanın da umum hal ve hareketlerini Allah'ın emri idare eder. Kendisi ne yaparsa, ne söylerse hep Allah'ın emri olur.'' Gölge varlığına ve hareketine malik olamadığı gibi, Kamil Mürşid de öyledir. Hadi onun eteğine yapış, ta ki zaman ve zeminin en son noktasına gidesin. Kendini terk et, seni senden alsın ve ona teslim etsin buyurmuştur. El-Abdu ve mâ yemlikuhu li mevlâhu İnsan ve eliyle yapıp kazandığı her şey Mevlasının ve Efendisinin mülküdür diye hükema beyan etmişlerdir. Kul, firarlığını, isyanını terk ederse, hakiki kul olur. Emirleri yerine getirir. Yasakları terk eder. Allah'ın emri bir güneş ise, mürşidi bir cisim, kendisi o cismin gölgesi olur. Cisimle birleştiği zaman, kendisi de cisim ve gölge olur. Mürid önce gölgeye yapışır. Yok olur. Yok olduktan sonra huzur melekesini tahsil eder. Kendisi gölge olur. Beşeriyetten geçip gölge olabilmek için dört ölüme ihtiyaç vardır. a. mevti ebyattır Açlığa tahammül etmek demektir. Nakşibendilere göre bundan maksat yememek içmemek değildir. Haramı tamamen terk etmekle helalden ortalama bir hal ile yemek ve içmektir. B. Mevti esveddir. Yani siyah ölümdür. Bundan maksat halkın hizmetinde devam etmek, eza ve cefalarına tahammül etmektir. C. Mevti ahmerdir. Yani nefsin arzularına muhalefettir. Nakşibendiler nefsi ve arzularını terk etmekle bunu tarif ederler. D. Mevti ahdar'dır. Nakşibendiye göre bu da nefsi kırmakla tarif edilmiştir. Bu dört ölümden sonra insan, beşeriyet aleminde ölü sayılır. Fenanın başlangıcı da buradan olur. Bundan sonra bekaya girebilmek için yüz basamaklı bir merdiven vardır. Mürid, şeyhin arkasında o merdivenden yükselir. Marifet ve vahdet diyarına tayin edilmiş merdivenin yüz basamaktan, 89'u bu eserde beyan edilmiştir. Her ne kadar müminin istikameti veli'nin kerametidir adlı eserimizde diğer 11'leri de işareten beyan olundu ise de gizlenilmesi zaruri oldu. 89 basamak sıratı mustakim kelimesiyle ifade olunur. Biz insanlar bu yüz basamağı çok görmemeliyiz. Çünkü merdiven yürüyen bir merdivendir. Mürşidin eline yapıştıktan sonra salik kendini birinci basamakta zannettiği halde merdiven onu yüzüncü basamağa çıkarır haberi olmaz. İnsanlar uykudadırlar. Dört ölümle uyanırlar. Eğer dört ölümle uyanmaz ise tabi'i ölümle uyanacak. Tabi'i ölüm yüz basamaktan geçmiş olanlara göre kekliğin kafesten çıkması, yaylaya varması yahut askerin tezikere alması, yahut hapisten mahkumun çıkması gibidir. Sevinç ve lezzetle tarif edilir. Sırat-ı mustakimden ayrılmış olanlara göre ise, kafesten çıkıp kok kömürüyle kaynayan bir katran kazanının içine girmesi gibidir. erbab tasavvuf, ölüm ve mürşit rabıtasını, muhasebeyi vesile olarak tayin etmişlerdir. Salik, iki muhasebeye devam etmekle, gurbet diyarının vermiş olduğu uykudan uyanır. a. Günahları terk etmek ve emirleri yerinde yapmak için ölüm ve mürşit rabıtası yapılır. Ruh bununla uyanır. Nefsi esir eder. b. Beşeriyetin gafletinden dolayı müntesipten herhangi bir günah sadır olduğu takdirde derhal tövbe eder. Günahın sadır olup olmamasını her bir iki üç veya dört veya beş saatte birkaç dakika yoklar. Geçmiş zamanını kontrol altına alır. Küçük veya büyük bir günah işlenilmiş ise, tövbe ve istiğfarla yapmamayı azimler ve istikamete yönelir. Hayırla zaman geçmiş ise Allah'a hamd eder. İstikametin daha kamil mertebelerine çalışır. Böylelikle ateş kıvılcımı büyük bir odun parçasına girip, her tarafını ateş yaptığı gibi cezbenin kıvılcımı da kalbe isabet eder. Zikir onu üfürür. Rabıta onu alevlendirir. Madde halinde bir enerjiye dönüşür ki tüm maddeler orada kemiyetleşmiştir. O enerji ile göz maddenin ötesini görür. Kulak da öteden sesler işitir. Sarayın içindeki hazineler de müşahede edilir. Nakşibendiler şu mahrem sarayına girebilmek için zikirden daha ziyade rabıtaya önem vermişlerdir.